E, i̇tibar edilir el ve itibar edilen meşakkat açık olan meşakkattir. Yani ne diyor? Diyor ki burada eee velayüştaratul salati ta'azzurul Her ayakta durmanın e, zor olduğu, özürlü olduğu durumda oturmak mübah olmaz. Öyle değil mi? Çünkü niye? Bak biz geçen dersimizde onun için bunu anlattık. Dedi ki insana ayakta olmak, kıyamda durma rüknünü insandan düşüren hastalığın haddi nedir? Değil mi? Dün dese o şekilde kapattık. Dedi ki haddi nedir? Ademul istitaadır. Çünkü hadiste gelen lafza budur. Fe in lem şayet yapamazsandır. Şimdi şeyh diyor ki: "Ve la yushtaratu li ibahati'l-qu'udi Yani ayakta durman zor olduğu, özürlü olduğu, sıkıntı olduğu diye hemen oturman ne değildir? değil. Ne lazım? Velayet fili darı adna meşakkatin. Yani en basit, en alt meşakkat bunun için şey değildir. Yeterli değildir. Ne olması lazım? Belil muğteberu, itibar edilen olan bir alakis nedir? El meşakatu zahirat. Zahir olan meşakatdir. Şimdi mesela örneğin diyelim, siz bugün havanın sıcak olduğu bir günü düşünün, kalktınız, gittiniz şeye, işte İstanbul'un uzak bir köşesine gittiniz. Sonra tekrardan geri geldiniz değil mi? Bazen insan yorgunluktan e, çok kötü bir duruma gelebiliyor mesela. Şimdi bu da bir meşakkattır. Yani ayakta durup namaz kılmak insan için yorgunken bir meşakkattır öyle değil mi? Veya kendi işte nöbetçi olan bir kardeş diyelim 3 saat, 4 saat ayakta beklemiş. Artık ayakta durmak onun gözünde bir şeydir. E, bir meşakkattır. Şimdi bu bende meşakkat var. Salli ee, قَائِمًا işte ayakta kıl فَاِنَّمْ تَسْلَطِعْ ''Ben o zaman oturayım.'' diyemez. Öyle değil mi? Zahiri bir meşakkat olması lazım. Yani senin ayakta durmanı engelleyecek. Hatta bazı alimler demişler, asa ile veyahutta bir yere yaslanmak ile ayakta durmak mümkünse oturmak yine caiz değildir. Tamam Mesela diyelim ki sen ayakta durup e, duvara yaslandığında durabiliyorsan çünkü Peygamberimiz asa edilip namaz kılmıştır. Sünnetinde sabittir. Yani asaya dayanaraktan namazını kılmıştır. Sen asaya dayanaraktan e, namazını kılabiliyorsan veya da duvara dayaslanaraktan namazını kılabiliyorsan gene oturamazsın e, diye bu kadar işini yapmışlar işi ağırlaştırmışlar. Ondan dolayı her meşakkat değil zahir olan, belirgin olan meşakkat ayakta oturmayı mübah kılmaya için mutabertir. Evet. Muhtemel Ulema muhakkak yarın İmam ettiler. <gülüyor> Ale anna menajze hani de kıyamülfariyiyatı deyin fazla mazlarda kıyamdan acılan kimse için e âlimler icmâ ettiler sallâha <Sessizlik> kâiden onu oturarak kıldı kılar ve la iâdet aleyhi ve onu, e, ve onu iade etmez. Vela yani kusu <Sessizlik> sevâbuhu onun sevabından eksilmez. O <Sessizlik> tekun burada e, alimler neden icma etmişler? Demişler ki kıyamdan aciz olan bir adam eğer oturaraktan namazını kılarsa tekrardan onun üzerine o namazı iade etmesi nedir? İade etmesi yoktur. Yani hani belki a, akla şöyle bir şey gelebilir veya işte ben e, bir rükünü yerine getirmedim bu şekilde kıldım. Daha sonra ben bu namazı iade edeceğim. Böyle bir şey yok. Ha. Peki şimdi burada ikinci mesele bu metinden anlaşılacak. İkinci mesele ise şu. Adam nasıl oturacak? Yani diyelim ki ayakta durmaktan aciz olan bir adam oturması gerekiyor. Nasıl e, oturacak? Şimdi normalde e, bazı alimler bazı heyetler zikretmişler. Mesela kimisi demiş ki en efdal olan heyet teşehüd oturuşudur demiş. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin namazda e, bizim için seçtiği oturuş şekli teşehütteki oturuş şeklidir demişler. Ondan dolayı böyle oturması daha eftaldir demişler. Kimisi demiş ki bağdaç kurarak oturması daha efdaldir Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayağı bineğinden düşüp ayağı yani yan tarafı yarıldığı zaman bağdaç kurarak oturmuştur demişler. Tamam? İkinci de bu şekil. Tabi bunlar ne değildir? Yani insanlar için efdal olan şudur, eftal olan budur demek bu doğru değildir. Çünkü insanın o anki o acizliğine, o hastalığına hangi oturuş şekli münasipse ister ayaklarını uzatır ister bağdaş kurar, ister teşebbüt oturuşunda oturur, ister bir ayağını diker diğer ayağını e, şey yapar, e, altına alır da oturur. Fark etmez değil mi? Zaten bu insana kolaylık olsun diye, insana hafifleştirme olsun diye kılınmıştır. Kendi haline münasip olan en uygunu hangisiyse odur. Çünkü niye, sebebi nedir? Burada dediğidir. لِيَنَّ الشَّارِعَةَ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ كَعْدَةً خَاسَّةً Şari'a ondan özel bir oturuş ile oturmasını talep etmemiştir. Anlaşıldı? Evet faklam yastıg faklam yastıgın meryem, salata kaiden hasta namaza oturarkı kılmaya güç getirmesin, bi an şaka bi an şöyle ki şaka aleyhül cülosu, meşakkaten zahireten, onun için oturmak açık bir meşakkat ile zorluk getirdi, ev aciz anı veya ondan aciz oldu, faklam muhakkip o Yusali aleyhüm bihi, o yanı üzerinde durarak namaz kılar. Ve yekun olur vechuhu ilel kıbletin onun yüzü kıbleye dönük olur. Ve efdalu en fazilet ise an yekuna ummusu ala janbihi sağ e, yanına e, sağ yanına dayalı bir şekilde olması en faziletlidir. Ve in lem yekun 'indahu men yuwwaccihuhu ilel onun yanında e, onu kıbleye döndürecek kimse olmazsa وَلَمْ يَسْتَطِعْتْ تَبَجُّهَا اِلَيْهَا بِنَفْسِهِ Ve kendi kendine de e, e, e, yüzünü, kıbleye döndürecek gücü olmazsa, güç yetiremezse صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ e, Bulunduğu hal üzere namaz kılar. اِلَى اَيِّ جِهَةٍ teskuru عَلَيْهِ Ona hangi yön kolay geliyorsa o şekilde namaz kılar. Evet. Şimdi burada ne var? Diyelim ki bu defa ik, ik, ik, ikinci bir hal. Hasta oturarak namaz kılmaya güç yetiremedi. O zaman ne yapacak? صَلِّ قَعِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْلَطِعْ فَقَعِدًا فَاَلَى جَنْبٍ diyor Peygamber. Eğer oturarak da namaz kılmaya gücün yetmezse o zaman yanın üzerine uzanaraktan ne yap? Yanın üzerine uzanaraktan namaz kıl. Şimdi burada şöyle bir şey soru aklınıza gelebilir. Diyebilirsiniz ki mesela burada dedi ki işte sağ yanına yatacak, işte kıbleye dönecek vesaire. Hani biz öncesinde dedik ya şeydir, normalde oturma için özel bir hal talep etmeye gerek yoktur. Çünkü onun en münasip olan hal neyse odur. Ama burada aynısını söylemeyeceğiz. Burada diyeceğiz ki kıbleye dönmesi gereklidir. Tamam Yan yattığı zaman kıbleye dönmesi gereklidir. Ancak ne zaman kıbleye dönmeden namaz kılabilir? Yanında onu kıbleye çevirecek kimse olmadığında. Kendisi buna güç yedirmediğinde veya yanında biri olsa da o şekil bir uzanmanın ya hastalığı arttıracağı veya da işte iyileşmeyi geciktireceği bir durum söz konusu olursa o zaman kişi kıbleye dönmeyebilir. Niye? Çünkü kıbleye dönmek namazın şartlarındandır değil mi? Bir hastalık bir rükünü düşürür ama bütün rükünleri düşürmez. Nasıl ki biz ayakta namaz kılmaya gücümüz yetmiyorsa Fatiha'yı terk etmiyoruz. Öyle mi? Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha bizim üzerimize vaciptir. Hakeza bizim ayakta namaz kılmaya güç yetiremiyor oturarak göz, namaz kılmaya güç yetiremiyoruz ama kıbleye yönelmek bizim üzerimize hala nedir? Hala bir şarttır. Kıbleye ne yapmamız lazım? Yönelmemiz lazım. Ancak zikredildiği gibi yani ya bizi kıbleye döndürecek kimse olmaz veya kıbleye dönmek bizim için mümkün olmaz. Yani içinde olduğumuz hastalık, içinde olduğumuz hal açısından mümkün olmaz. O zaman kıbleye yönelmeyebiliriz ama bunun aksine eğer böyle bir durum yoksa Hastalığımız bizden kıble şartını düşürmez, öyle değil mi? Evet. Ferinlem yak dirilmediği bu hasta güç etremese, En yusaliye Ale Jambihi, Yunus namaz kılmaya güç etremese, ta an onun üzerine muayyen olur, gerekli. Gerekli olur. Gerekli olur, En yusaliye Ale Azahrihi, sırtı üzerine yatarak, evet, yatarak namaz kılması gerekli olur. Metekon oluyor. Riceler bu ile kıbretiğin mal imkani imkanla beraber ayaklarının kıbleye dönük olması. Evet. Şimdi bak buraya kadar olan kısmı hadisten alınmış olan kısmı. Tamam? Buraya kadar olan kısmı hadisten alınmış olan kısmı. Ney? Bir. Emrân ibn Husayn dedik İmam Bukhari rivayet etmiş demiş ki kânet bie ve Bende Ben de basur vardı. Basur hastalığının ne olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Yok. Basur hastalığının ne olduğunu biliyor musunuz? basur. Velhasıl yani İmran ibni Hüseyin'de basur hastalığı var tamam mı? Basur hastalığı kişinin e, duburunda yani mahrecinde büyük abdestinin çıkış yerinde oluşan bir yara. Oturması vesaire çok sıkıntılı bir hastalık yani. Velhasıl. İmran ibni Hüseyin bunu sorduğunda Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor salika ona genel bir şey gösteriyor. Yani genel bir yol gösteriyor. Değil mi? Salika kaimen. Bu emirdir. Fe in fa qa'ide gücün yetiremesen otur fe in lam tastati' fa'ala buraya kadar dedi kimin rivayeti İmam Buhari'nin rivayeti İmam Nesai'nin ziyadesi nedir fe in fa mustalqiyan yani ona da gücün yetmezse bu defa sırt üstü yatarak namazını kıl tamam başka bir sahabeye de peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyordu başka bir sahabe fe'umi iman. yani en son onu da yapamasan artık ima et diyordu yani fe'umi iman. artık ima yoluyla yap diye çünkü bu illaki böyle olacak diye bir kayda yok. Burada sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam normal işleyişteki durumu söylüyor. Hani ayakta duramayan oturabilir. Oturamayan yanına yata yataraktasın. Ona da gücü yetmiyorsa mesela o kadar hastaysa hani yatalak hastalar gibi veya işte adam hastanededir o şekil yatması gerekiyordur. Yani başka bir yolu yoktur e bunun sırt üstü yatan adam gibi. Ama bundan şart değil. Yani mesela diyelim ki adam bir Müslüman düşünün Filistin askısına asılmış namaz vakti girmiş mesela. Bu namaz kılmayacak mı? Kılacak. Öyle değil mi? Nasıl namaz kılacak? Filistin askısının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Elleri buradan şeye geçirilmiş vaziyette bir sopaya, yerden yüksek bir şekilde asılı duruyor mesela. E şimdi oturamaz, yan yatamaz, sırt üstü yatamaz. Ne yapacak? Kafasıyla da olsa, ima yoluyla dahi olsa namazını kılacak. Tamam? Sadece bunlar imkan bulunduğu takdirdeki sıralamadır. Ama imkan olmazsa, Diyelim alâ bir hâlihî yani kişi ne hâl o hal üzerinde ne yapacak? Namazını kılacak. Evet. وَإِذَا صَلَّ الْمَلِيدُ قَائِنًا Hasta oturarak namaz kıldığı zaman وَلَا يَسْتَفِعُ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ Yere secde etmeyi güç yetiremezse اَو صَلَّ عَلَى جَمْهِ اَو عَلَى ظَحْرِهِ كَمَا سَبَقَ geçtiği gibi yanı üzerine otururken veya sırtı üzeri yatarken secde etmeye güç yetiremezse فَإِنَّهُ مُوَقَقْقِقُوا يُوْمِعُوا بِرَأْسِهِ لِلْرُقُوعِ وَالسُجُودِ Secde ve rükû için başı ile ima eder. وَيَجْعَلُ الْإِمَاءَ İmayı kılar. Bir sucud secde için imayı kılar. أَخْفَضَى مِنَ الْإِمَاءِ için ima daha fazla iyilerek e, secde için ima kılar. Ima yapar. Hı. ve صَعْدَ الْمَرِيدُ Hasta namaz kıldığı zaman carizen e, oturarak وَهُو ve secde etmeye, yere secde etmeye gücü yettiği zaman vacibe aleyhi zalike. Bu yani secde etmek onun üzerine vacip olur. Böyle iki fiil imama onu yeterli olmaz. Tamam. Şimdi mesela diyelim ki burada yine ne meselesi geldi karşımıza? Bir rükünün, bir rükünden aciz kalmak başka rükünleri insanın üzerinden ne yapmaz? Düşürmez. Öyle değil mi? Bir rükünden aciz kalmak başka rükünleri insanın üzerinden düşürmez. Mesela diyelim ki biz <gülüyor> ayakta durmaktan aciz Oturduk. Ama secde etmeye gücümüz yetiyorsa secde etmezsek namazımız batıl olur. Öyle değil mi? Ruku etmeye gücümüz yetiyorsa ruku etmezsek namazımız batıl olur. Çünkü ayakta duramamak bizden sadece kıyam rüknünü düşürdü. Ama biz secde yapabiliyorsak, eğer ruku yapabiliyorsak rukumuzu da yapacağız. Secde yapabiliyorsak neyimizi yapacağız? Secdemizi yapacağız. Diyelim ki rukumuzu veyahut da secdemizi de yapamıyoruz. Yani hani o durumda da bir problemimiz var. O zaman ne yapacağız? İma edeceğiz değil mi? Ve sünnet olan nedir? Secde için yaptığımız ima, ruku için yaptığımız imadan daha ne olacak? Daha belirgin olacak yani daha eğik bir durumda olacak. Bunun delilini söyleyecek olan var mı? Bunun delili nedir? Hadis'in başı ne? başına kim söyleyecek? Hem de toplumda çokça var olan bir hata. Hasta olan kişi secde değil de yastığı önlerine... Ha, Yastık koymuş değil mi? Belki bunu görmüşsünüzdür. Normal yaşlıların birçoğu da öyle yapıyorlar zaten. Yastık koyuyorlar yüksekçe, yastığa secde ediyorlar. Bu yanlış, öyle değil mi? Secde yere yapılır e çünkü. Peygamberimiz o yastıkları ne yapıyor? Alıyor. Ondan. Aleyhisselatu vesselam ne diyor ona? Diyor ki eğer secdeye şey gücün yetmese, ima et. Değil mi? Ve iman secde için yaptığın iman, ruku için yaptığın imadan işaretten daha eğik bir vaziyette olsun. Yine bunun başka delili ne? Söyleyecek olan var mı? Sahabe Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın fiilinden bize demişler ki, mesela biz daha önce demiştik. Amir ibn Rabia, Ebû Üreyra, Enes, Cabir Ondan sonra peygamberimizin İbn Ömer e, seferdeyken değil mi? Binek üzerinde nafile namazlarını kıldığını anlatıyorlar. Değil mi? Her biri bize binek üzerinde nafile namazını kıldığını anlatıyorlar. Ve genel çıkan sonuç ne? Buradan peygamber Aleyhissalatu vesselam'la alakalı olaraktan ve peygamberimiz secde için yapmış olduğu eğilmek, ruku için yapmış olduğu eğilmekten daha fazlaydı diyorlar. Biz anlıyoruz ki demek böyle bir hastalık durumu olursa, imkan da varsa tabi Secde için yaptığımız ima, ruku için yaptığımız imadan daha belirgin olması lazım. Evet. وَاَدْدِلُوا evet. يَلَيْا عَلَى جَوَالِ صَلَاتِ الْمَلِينَ بِنْ Hastanın namazının cevazı, cevazının delili. عَلَى هَى لِلْكَيْفِ اِلْمِ فَصَلَاتٍ Bu tafsilatlı şekiller üzerine hastanın namazının cevazının delili. Ma ushiki akhrajahu <gülüyor> al-Bukhari wa Ehl-i sünnet ve Buhari onu tahriş etti. İbn İmran bin Hüseyin. Fe Hüseyin hadisinden tahriş etti. Kale dedi, "Kanet bihi baba siru. Bende de basur hastalığı vardı. Fe sa'altu'n-nebiyye sallallahu aleyhi sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduk. dedi, "Sali qa'iban ve kıl. Fe illen فَصَلِّ قَعِلًا Oturarak namazını kıl فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ Yine güç yetiremezsen فَعَلٰى جَنْبِكَ Sen yanı üzerine namaz kıl زَادَ النَّسَائِيُ İmam Nesai ziyade getirdi Nesai ziyade getirdi فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ Güç yetiremezsen فَنُسْتَلْ Kıyem Yatarak namaz kıl Mesela ziyadetün nesai dediğimizde ne kast ediyoruz bunda? Veya ziyadetü Ebu Davud mesela Veyahut da mesela, diyelim ki şimdi iki şey olabilir bundan değil mi? Tek bir hadis vardır, tek bir hadis vardır. Mesela hadisi diyelim ki İmam Bukhari, İmam Müslüm, bir de İmam, diyelim ki İmam Nesai taklic etmiş, üçü tamam Üçünün ittifak ettiği bir bölümü var, o da nereye kadar? فَعَلَا جَنْ بِكَا'ya kadar, tamam Sonra İmam Nesai, diğer ikisinde olmayan bir ziyade getirmiş. Tamam? فَإِنَّمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيَنْ Buna ne diyoruz? Ziyade النَّسَائِ عَلَى السَّحِحِينَ Tamam mı? Nesai'nin sahihindeki hadise ziyadesi. Bu özel bir hadisle alakalı. Bir de mesela daha ziyade زَوَائِدُ sünen diye bilinen yani mesela Bukhari, Bukhari Müslim ve diğer sünnen sahiplerinin beraber takiric ettiği hadisler var. Bir de sünenlerde olup da hiç Bukhari ve Müslim'de olmayan hadisler var. Bunlara da yine ne diyoruz? Bunlara da sünnen ashabının sayhine getirmiş oldukları ziyade yani bir özel manada kullanıyoruz bir de genel manada kullanıyoruz tamam? İlaik illa Allah şifnesin illa ancak Şimdi burada biz de duralım bak. Şimdi burada şöyle bir durum var. Buraya kadarı namazın ne şekilde dedik? Imkan bulsa kılar. Şöyle bir soru var burada fıkhıta. Peki belli bir yere geldikten sonra, belli bir noktaya geldikten sonra namaz insandan düşer mi, yoksa namaz insandan hiçbir zaman düşmez mi meselesi var? Şimdi normalde cumhur-i ulema demiş ki, akıl işlevini gördüğü müddetçe namaz insandan düşmez. Niye bunu söylemişler? Sebep? Çünkü teklifin menatı nedir? Akıldır. Akıl bir insandan düşmüşse namaz tek değil, bütün teklifler insandan düşmüş demektir akıl işlevini görüyor. Mesela bu ne demek? Bir adam düşünün, misal yatakta hiç her tarafı felç olmuş. Tamam? Hiçbir yerini oynatamıyor. Ama akıl ne diyor? Yani çevredeki sesleri duyuyor vesaire ama hiçbir şeye tepki veremiyor mesela. Bu adam için cumhura göre bu adam nedir? Bu adamın namaz bunun üzerine farzdır. Yani namazı kalbiyle de olsa, kalbinden geçirerek de olsa namazı kılması lazım. Ama genelde Hanefi uleması ve şeyhülislam ibni Teymiyye Kişi ima edecek seviyeden de düşmüşse namaz ondan düşmüştür demişlerdir. Niye? Çünkü hadiste gelen son nokta budur. فَأَوْمِ اِمَاًۜ Öyle değil mi? En son sen namazı ima ettir. Mesela bu tip bir sorular çok karşılaşırsınız. Özellikle böyle yatalak konumunda olan yaşlılar, yoğun bakıma alınmış olan hastalar, şuuru yerinde ama başka hiçbir şeye tepki veremeyen felçler yani. Kısmi değil, bütün felç geçiren. E, hastalarla ilgili bu tip sorular sorulur. Yani namaz kılması gerekli midir? Yoksa namaz kılması gerekli değil midir? E, diye bu insanın cumhur ulema göre kalbinden bile olsa ona namaz kılmasını telkin etmek lazım. Çünkü namaz farziyeti ondan düşmemiştir. E, diye. Ama bu alimler demişler ki hadiste getirilen son e, nokta burasıdır. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı da namaz insandan bu hal üzerinde düşer demişler. Peki burada racı olan hangisi olur? Yani daha önceki gördüklerimize binaen söylüyorum. Yani böyle bir bapta, sonuçta iki taraf da bir delil getirmiş kendine göre. İki delil de sarih değil. Yani ne o tarafın delili sarı, ne bu tarafın delili sarı. Öyle mi? Şimdi şöyle mesela diyelim ki tamam hadiste son nokta fevmi ima engelmiş. Öyle değil mi? Ama bu demek değil ki ondan sonrası namaz kılmayabilirsin. Böyle bir şey gelmemiş. Değil mi? Bu ne olarak söylemiş bir? Bu len lüzumdur, net adamundur, ne mutabakadır? Öyle değil midir? Yani bu nedir? Bu işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buraya kadar zikretmiş. Şimdi Peygamber ne yapsın? Bütün yeryüzündeki hastalık modellerini mi zikretsin? Bir hastanın neler yapabileceğini değil. Yani belli bir şey zikretmiş sadece. E, çizgi zikretmiş. Diğeri de demiş ki akıl. Yani teklifin menatı akıldır. Akıl insandan düşmediği müddetçe insan mükelleftir. Kalbiyle Allah'tan korkuyorsa Allah'tan kalbine korkacak. İki tarafında işte şu doğrudur, bu kesinlikle yanlıştır olmamakla beraber namaz, oruç yani fazlarda asıl olan nedir? İhtiyattır. Öyle değil mi? Fazlarda asıl olan ihtiyattır. Ondan dolayı ihtiyat olan kişinin namazını kılmasıdır veya kişiye namazının kıldırılmasıdır. Belki burada aklınıza şöyle bir şey gelir hemen. Derseniz ki ama biz acziyet durumunda asıl olanın kolaylık olduğunu söylüyor. Burada bir zorluk yok ki. Yani Cumhur'un dediği adam kalbiyle namaz kılacak. Yani kalbiyle namaz kılmanın bir zorluğu, kişiye bir meşakkatı. Hani deseydi ki ayağa kalkacak, ya oturacak ya yanı üzere yatacak, tamam doğru. O zaman zorluk olmuş olurdu. Ama Cumhur'un dediği göz kapaklarını bile oynasa, kişine yapacak? Namazını kılması gerekir e, demişler vesaire. Anlaşıldı. Tamam. Devam edelim mi yoksa yeter mi? yeter. Tamam. Burada duralım inşallah. an. Evet, bu akhırında tamam Rabbil Alamin. Bu ara sorusu olan var mı? Onu sormadık. Soru sormak isteyen? Yok. Tamam.